Burada tabii insanların duygudan sıyrılıp meseleye soğukkanlı bakması, meseleyi ta sonuna kadar soğukkanlılığını muhafaza ederek götürmesi hayli zor. Onun üzerine, Kerbela üzerine sünni dünyada da önemli bir edebiyat, önemli bir literatür var. Bizim edebiyatımızda, şiirlerimizde bir Kerbela, Olgusu var, unsuru var. Bu bize de etki etmiş bir şeydir tabi olarak. Yani zannedilmesin ki biz Kerbela hadisesinde Şiiler kadar acı çekmiyoruz. Şiiler kadar bu meseleyi ruhumuzun derinliklerinde hissetmiyoruz. Hayır, tam tersine Kerbela bize karşı yapılmış bir ihanettir. Bize karşı işlenmiş bir cinayettir. Çünkü ehl Beyt dendiği zaman onlara karşı Kemal-i hürmet, kemal-i edep ehli sünnette mevcuttur, öbürü istismadır. Dolayısıyla bir takım tarikatlarda böyle bir kerbela vurgusunun olması gayet tabidir. Orada işlenen fecaati hepimiz lanetliyoruz.